Rahman Rahim ve ve abduhu ve Rabbim inşallah gecemizi sohbetimizi bereketli kılsın öğrendiklerimizi, anlattıklarımızı hayatımıza geçirip bizim için ahirette en güzel azıklardan kılsın. Bu akşam sohbetini yapacağımız mevzu Selefi Salih'in ahirette hazırlığı. Başarı Allah'tan. Selefimiz, Selefi Salih'in bizler için her şeyde örnek olduğu gibi ahiret gününe hazırlık konusunda da bize en güzel şekilde örneklik teşkil etmektedirler. Çünkü onlar hem kalpleriyle, hem dilleriyle, hem organlarıyla, ahirete en güzel şekliyle hazırlanmış insanlar. Hayra açılan her kapıdan birbirleriyle yarış yapacasına yarışmışlar, birbirlerini geçmişler. Kötülüğe açılan her kapıdan da uzaklaştıkça uzaklaşmışlar. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki o gün, ahiret günü, ölülerin dirilme günü. Onlar çok iyi biliyordu ki o gün insanların kabirlerinden çıkıp Alemleri Rabbinin huzuruna doğru sevk edileceği gün O gün herkesin dünyada yaptıklarının karşılığını eksiksiz olarak bulacağı gün O gün Yüce Allah'a kavuşma günü Onlar biliyorlardı ki o gün iyilerin kötülerden ayrıldığı gündür İyilerin cennete, kötülerin, kafirlerin, münafıkların cehenneme sevk edileceği gündür. O gün bütün çekişme ve ihtilafların çözüldüğü gün. Bir baksanıza ne oluyor? Bu. O gün Allah'ın müjdelediği ve tehditlerinin gerçekleşeceği gün. O gün peygamberlerin ve ona tabi olacakların haklı çıkacağı, sevineceği, rahmete erip cennete gireceği gün. O gün kafirlerin, münafıkların, zalim ve günaha dalıp tövbe etmeyenlerin ah vah çekip gözyaşı dökeceği gün. O gün çocukların ihtiyarlayacağı gün. O gün herkesin kendi derdine düşeceği babanın evladından, kocanın karısından, dostun dosttan kaçacağı gün. O gün dünya malının ve saltanatının hiçbir fayda vermeyeceği, sadece temiz bir kalp ve salih amelin fayda vereceği gün. O gün kişinin günahlarını Eşinden dahi sakladı ama Ne yazık ki ortaya çıkacağı gün O gün ihlası ve takvalı görünüp Böylesi bir yaşam sürürdüğünü gösterip Bunun münafıkça bir iş olduğunun açığa çıkacağı gün O gün kalplerde olan eğriliklerin ortaya çıkacağı gün O gün hamile kadının çocuğu düşüreceği gün Ve selefimiz bunu çok iyi biliyordu ki Ahiret günü gerçek hayatın başlayacağı gün. Evet. Ahiret hayatı, gerçek hayatın başlayacağı gün. Rabbimiz kitabında Tevbe suresinde buyuruyor ki de ki haydi yapacağınızı yapın. Allah, Rasulü ve müminler amellerinizi yani icraatlarınızı görecektir buyuruyor Tevbe suresinde. Salih kullar Allah'ın huzuruna çıkmak için sadece dil ile söylenen bir takım sözlerle yetinmemişler onların söyledikleri sözleri kaptırdaki kulluk bilinci söyletiyordu. Gönülleri ve organları ister istemez Allah'a boyun eğiyordu. Onlar çok iyi biliyorlardı ki ekini ekenin bir gün onu biçeceğini çok iyi biliyorlardı. Ekini eken bir gün onu biçecek. Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ey Abdülmenaf oğulları hiç şüphesiz ki ben önünüzde gelecek olan olaylar hakkında size uyarıcıyım. Ölüm size ansızın gelir. Ahiret ise asıl vaat olunan vakittir buyuruyor Allah Resulü. Kişi ne zaman öleceğini bilmediği halde kimse buna hazırlık yapmaması ve bu noktada gençliğine ve sağlığına aldanmaması gerekir. Çünkü ölüm ne yaşlı dinliyor ne gençliyor. Kişi olanca gücüyle Allah'a isyan etmekten kaçınmalı. Çünkü isyanın sonu kötü. Nice isyanlar var ki bu isyana bulaşanların ebedi olarak ayakları kaymıştır. Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi yedi şey gelmeden önce amel etmede acele ediniz. Neyi bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan fakirliği mi? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Bedenin güçlerini bozan hastalığı mı? Aklınızı giderecek olan ihtiyarlığı mı? Ansızın gelen ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyamet saatini mi bekliyorsunuz? Halbuki kıyamet saati en şiddetli ve en acı olanıdır buyuruyor Tirmizde. Buna delal eden başka bir rivayette Aleyhisselam buyuruyor ki Şu beş şeyi ganimet biliniz diyor Allah Resulü. Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden sağlığın, Meşguliyet gelmeden boş vaktin, fakirlik gelmeden zenginliğin, ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini çok iyi bilin. Bunlar ganimet. Allah subhanahu teala kitabında ise Ey insanlar! O gün hesap için huzura alınırsınız. Size ait hiçbir şey sır gizli kalmaz. Evet, o gün hiçbir sır gizli kalmaz. Yani kalplerde olan sırlar bile dahi kalplerin fısırlanmış olduğu şeyler bile hiçbir şey gizli kalmaz. Müslümanın kendi nefsiyle baş başa kalıp dünyada yaptığı her fiilden, söylemiş olduğu her sözden dolayı hesaba çekileceğini bilip ona göre hareket etmesi gerekir. Söyleyeceği her söz, yapmış olduğu her hareket, her fiilden hesaba çekilecek. O gün her şey apacık ortaya çıkacak. O gün kişinin gizli olarak hanımından saklanmış olduğu günahı bile çocuğundan saklanmış olduğu günahı bile en gizli şey bile deşifre edilecek, ortaya çıkacak. O yüzden hesaba çekilmeden önce Ömer Radelan dediği gibi nefsini hesaba çeken bu noktada hiç hesap yokmuş gibi hesaba çekmeyen amellerini tartmayan kendi amelleri maşe günü tartılacağını bildiği halde amellerini tartmayan, Allah'ın huzuruna çıkmayacakmış gibi gününü gün edenin, o gün gününü göreceği gün. Dünya kendisini dünyadayken kendine hesaba çeken, ahirette de hesabı kolay olur. Dünyadayken amellerini tartan kişinin ahirette de ameli kolay olur. O yüzden selefimiz Ahiret gününün hakikatini gün ortasındaki güneşin parlaklığı gibi apaçık bir şekilde biliyordu. Ölümü yaklaşan Harun bin Reşit kendi kefeni kendi eliyle hazırlamış ve ona bakarak şu ayeti okumuş. Malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Saltanatım da benden koptu gitti. Bunu söyleyen Harun Reşit. İmam İbnül i Cezvi ölüm döşeğinde ağlarken öğrenciler etrafını toplanıyor. Ey hocamız diyor. Ey muhterem hocamız sen şöyle şöyle yapmadın mı? İnsanların hidayetine vesile oldun. Yeni çığırlar açtın. Sen bunlara bunlara vesile oldun. Deyip teslim etmeye çalıştıklarında İmam diyor ki Allah'a yemin olsun ki ben görevimi yapmamaktan, nifaka bulaşmaktan ve şu ayette anlatılanların başıma gelmesinden korkuyorum. O gün Zümer Suresi 47-48 O gün onların hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler hiç hesapta yok. Hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler Allah tarafından ortaya dökülür ki tariflere sığmaz. İşledikleri pis işler ortaya çıkar. O gün hiç hesapta olmayan. Öyle ameller vardı ki kişi işler de o ameller kendisinin ölene kadar ki yapacağı bütün amelleri boşa çıkarttırır. Öyle bir pis amel işler ki, yapmış olduğu o pis ameli sakladıkça saklamaya çalışır ama maşer günü ortaya çıkar. Her şey ortaya çıkar ve tariflere sığmaz. Hiçbir şey Allah'tan gizli kalabilir mi? O gün pis işler, pis ameller ortaya çıkar. O gün sır olan şeyler hepsi ortaya çıkar. Ahiret gününün ortaya çıkaracağı her hali bildiğinden bizim selefimiz Dünyada olanca gücüyle ahireti imar etmeye çalışmış Bakın Ali radiyallahu an diyor ki ondan halini şöyle anlatıyor Ben diyor aleyhissalatü vesselamın ashabını gördüm Bugün onlara benzeyen birisini göremiyorum diyor Bunu kime söylüyor tabi ne söylüyor Onlar diyor saç baş dağınık, toz toprak içinde sabahlarlardı Anılarında secdenin parlaklığı vardı Geceleri secdeye, kıyama durarak Vakitlerini değerlendirirlerdi Ayakta yorulunca Secdeye, alınları yorulunca Kıyama kalkarlardı Sabah olunca da rüzgarlı bir günde Dalların sallaması gibi sallanırlardı Gözlerinden Yaş akardı Allah'a yemin olsun ki sanki ben Gaflet içinde yaşayan bir toplumda Şu an içindeyim Gaflet içinde yaşayan bir toplumun içindeyim Bunu kime söylüyor? İkinci hayli asır için tabi söylüyor? Enes'in dediği rivayette ya, sizin diyor tabindeki öğrencisine söylüyor, sizin diyor şu an diyor iğne ucu kadar diyor hafife aldığınız günahları Allah Resulallah bizi helak edecek koruksuyla biz bundan bile kaçınırdık. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dünyada iyilik işleyenler ahirette de iyiliğe kavuşanlardır. Kimler de dünyada kötülük işlerse ahirette de bunlar kötülüğe kavuşacak. Selefimiz çok iyi biliyordu ki zerre kadar iyilik yapsa bunun karşılığını görecek. Zerre kadar kötülük de yapsa bunun karşılığını görecek. Yani böyle bir imana sahip insanlardı. O yüzden yarım kurma bile dahi olsa yüzlerini ateşten kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Niye mi? Allah Resulü buyuruyor ya Ahmet'e geliyor İmam Ahmet'in kitabında ahiret günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar herkes sadakasının gölgesinde gölgelenecek. Ahiret günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar herkes vermiş olduğu sadakasının gölgesinde gölgelenecek. Onlardan sadaka veren verebiliyor, veremiyor, veremeyen daha çıkıyor, ağaç kesiyor, gelip onu satıp sadaka veriyor, veremeyen gidiyor, pazarda hamallık yapıyor, gelip sadakasını veriyor. Yani bu şekilde bir iman var. Onlar biliyorlardı ki başta başı darda olan birine kolaylık gösterirse Allah da dünyada ve ahirette ona kolaylık gösterecek. Onlar o gün amellerin miktarınca teleyeceklerini amellerinin kabulüyle kurtulacaklarını çok iyi biliyorlardı. O gün kafir ve munafıklar için çetin bir gün olduğunu da çok iyi biliyorlardı. Ebu Musa el-Şari radıyallahu anh güneş kıyamet gününde insanların başları üzerinde olacak ve herkesin ameli kendisini gölgelendirecek yahut güneşle kavrulmasına sebep olacak. Bakın Buhari ve Müslim'e gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Her kim Allahu Teala'nın kendisini kıyamet gününde kıyamet gününün dehşetinden kurtarmasını arzularsa darda olan borçluya nefes aldırsın yahut alacağını ona bağışlasın diğer bir rivayet Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim bir fakire mühlet verir yahut alacağını başlarsa kendisinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah onu kendi yörgesiyle gölgelendirecektir buyuruyor evet onlar samimi ve ihlas sahibi kullardı onlar cani gönülden Allah'a itaat edip kulluk yapıyorlardı Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi Allah-u Teala sadece gönülden kendisi için yapılan ve kendi rızasını kazanmaya yönelik amelleri kabul eder. İhlas sahibi kul, yaptığı kötülükleri gizlediği gibi yaptığı iyilikleri de gizleyen insandır. sahip Selefimiz böyle inanıyordu. Cafer bin Ebu Talib vefat etti Muhteşeh Savaşı'nda şehit olduğu zaman o zaman Medine'de 70 tane ev aşk alıyor. Yani 70 tane ev aşk alıyor. O zamana kadar böyle bir şey yok. Gücü yetince insanlara yardım ediyor. Mute Savaşı'nda şehit olduğu zaman insanlar artık yani ihtiyaçlarını belli etmeye çalışıyorlar. İnsanlar soruyorlar, diyorlar ki, İmam Ahmed'in müstehidine geliyor. Siz de şimdiye kadar ne oldu size diyor. Şimdiye kadar diyor, Cafer bin Ebu Talib diyor, bir geceleri bize diyor, yiyecek taşırdı diyor. Yani hanımının bile dahi haberi yok. Selef bu şekilde inanmıştı. Kötü yapmış olduğu şeyler gizlediği gibi yapmış olduğu iyilikleri de gizliyor. Bizim selefimiz ahirete yönelik amelleri dünyalık menfaatlerine tercih eder ve onları öncelerlerdi. Önce ahiret. Çünkü onlar yürekten şu ayete inanmışlardı. Her kim bu çar çabuk geçen dünyayı dilerse ona yani Dilediğimiz kimse dilediğimiz kadarını Dünyada hemen verir Sonra da onu kırılmış ve kovulmuş olarak Gireceği cennete sokarız Kim de ahireti diler Ve bir mümin olarak Ona yaraşır bir çabayla çalışırsa İşte bu çalışmaları mahbuldur Diyor Allah Subhanallah İsra suresinde Diğer bir ayetinde Rabbimiz Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes Yarına ne hazırladığına baksın Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Rabbimiz, Rabbimizin huzuruna çıkacağımız dönüş günü için kendimize ne gibi salih ameller hazırladığımıza bakalım. İnsan, şu an diyelim ki yaş ortalamamız 35-40. Rabbim ömrümüze bereket katsın. Salih ameller bizlere nasip etsin. Yani bu noktada salih amellere yönelmek gerekiyor günahlardan kaçınmak gerek. Elbette ki bilemiyoruz ölüm ne zaman gelip kapımızı çalacak. Ölüm ansızın da gelir. Allah Resulü Ya Rabbi diyor ani ölümden sana sığınır. Aniden gelir. Aniden kapıdan çalar, içeri girer. Yani insanın geldiği zaman o an yapmak istediği ve yapamadığı şeyler hep bile gözünün önünde dürülür. Ama ölüm gelmiş. O adam kıyameti kopacak başına. Yani öyle bir ameller işlemek gerekiyor ki Mahşe günü insan çıktığı zaman bu falan kes, oğlu falan kes. Yapılan yapmış olduğu pis şeyler, pis işler, günahlar hep böyle tabiri caizse şu an nasıl diyelim bir sinevizyon gösterisi olur da uzakta göremeyenler de bile o şeyle görür ya sinevizyon sistemiyle herkes yapmış olduğu o pisliği Rabbim günahlarımızı örsün. Yani o noktada her şey, her şey değişikli olacak. Yani karısı bile dönüp kocasına bakacak. Çocuk dönüp babasına bakacak. Ne ameller ne failler işlemiş. Hiçbir şey eksik kalmayacak. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Yani bu an, bu önümüzdeki anı, yani dille söylemek kolay geliyor da, bunu insan yaşadığı zaman, tefekkür ettiği zaman, yani gerçekten artık insanın kalbine, yani insanın kalbi şeyine sıkmıyor, göğsüne. Her geçen böyle bir gün var. Hesap çekileceğiz, hesap var, nizam var. Zerre kadar ne yapmışsan karşına çıkacak. Zerre kadar iyilik de kötülük de hepsi karşına çıkacak. Ve senin yapmış olduğun her şeyden haberdar olan bir Rabül Alemin var. Her şeyden. Hiçbir şey gizli kalmıyor ona. O yüzden bizim selefimiz hesap gününün dehşetinden korkup her anlarını ihlas, takva ve teybe ile geçiriyorlardı. Riya başta olmak üzere amellerini geçersiz hale getirecek her türlü afetten de korkuyorlardı. Onlar birbirlerine göstermeden amel ediyorlardı. Hatta hanımından ve çocuğundan dahi amellerini gizliyorlardı. Selefimiz az konuşup çok amel ediyordu. Bizim tam tersimize. Biz çok konuşuyoruz, az amel ediyoruz. Onlar zulüm ve haksızlık etmekten çok korkarlardı. Çünkü iflas edenin, iflas etmekten, müflis olmaktan korkuyorlardı. Müflis hadesini bilirsiniz. Defalarca buradan anlattık. Onlar Allah'tan Allah'a yaraşır şekilde korkar. Korkularının sevabını yine ondan umarlardı. Rabbimizin kitabında buyurduğu gibi, Rabbinin huzurunda durmaktan korkarın kimselere, İki cennet vardır. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet diye gene barınaktır buyuruyor. Selefimiz kötü sondan korkardı. Ölüme son derece önem verirlerdi. Enes'in hadisinde aleyhissalatü vesselam'ın buyuruyor gibi Ey kalpleri evdip çevren Allah'ım benim kalbimi itaatin üzerine ilerdi. Diye Allah Resulü devamlı bu duayı çok cevaplıyor. Bir defasında Enes diyor ki, Ya Resulullah biz sana iman ettik, getirdiğine iman ettik, halen bizden endişe ediyor musun? Halen bir endişen mi var dediğinde Allah Resul ne diyor? Kalpler diyor Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği tarafa çevirir. Bir insanın kalbinde eğrilik varsa eninde sonunda bu ölüm anında bile ortaya çıkıyor. Bir şüphe varsa, Allah, Allah konusunda, din konusunda, kitap konusunda, peygamber konusunda bir şüphe varsa, yani de sonunda bu ölüme yakın olsa bile ortaya çıkıyor. Onlar bir cenazeye katıldıklarında herkesin yan yana ağladığını görürlerdi. Sahabe diyor ben diyor cenazeye gittiğimde diyor bakardım ki herkes yan yana oturmuş ağlardı. Ben diyor sanırdım ki diyor bunlar diyor, cenaze, yani ölüye ağlıyor. Ölü diyor tanıyan da vardı, tanımayan da vardı sonradan sonradan anladım ki diyor bunlar diyor kendi akıbetleri için ağlıyorlar yani tabiriyle kendi cenazeleri için ağlıyorlar Hani öleceğiz bu toprağa sokacaklar üstümüze Medine'ye gidenler bilirler mesela Baki kabrısında her gün cenaze vardır insan takip gidiyor cenazeye kerpişten bile tuğlara yaparlar toprak kerpici dizerler vallahi var ya yani oraya giden var ya artık, yani böyle tecrübe sahibi olan gözünü yüzünü kapatmak için var ya o tozdan muhakkak kendine yani bir şey götürür ya da biraz duaklaşır. Yani toprağın üstüne atıyorlar böyle güneş vurduğu için böyle kızırlaşmış toprak. Yani böyle var ya, yani iki üç dakikada içinde kalsan o toz toprağın içinde belki nefes almadan öleceksin. Onlar çok iyi biliyorlardı ki, ben bu toprağa gireceğim. Üstme kerpici de lahide koyacaklar. Üstme toprağı da atacaklar. Karanlıklara doğru boğulacağım. Her taraf karanlık. Her taraf karanlık. Vallahi bazen yatağımıza yatarken yastığımızı beğenmiyoruz. İşte yünüş şöyledir, böyledir. Yorganı atıyoruz üstümüze, yorganımızı beğenmiyoruz. Evdekilerin kalbini kırıyoruz. Ben gireceğim yeri var ya, toprak ya. Belki çamurlu bir günde seni gömecekler. Belki tipi bir günde seni gömecekler. Yani öyle bir şey ki yani bizim selefimiz de akıbeti için ağlıyordu. Yani akıbeti için ağlıyordu. O yüzden insan öldüğü zaman yaşamın sonu ölüm. Yatağı toprak. Gireceği yerde ya kurt var ya yılanlar var. Sorgulayıcıları münker nekir, mekanı kabir, varıp gideceği yer toprağın karabarı. kendisi bekleyen hakkatın aslı ahiret günü, kıyamet günü ya cennet ya cehennem. Artık amel yok. İmam Ali Radyalan dediği gibi. Bugün diyor amel var hesap yok, yarın hesap var amel yok. Dünya diyor olanca hızıyla diyor ahirete yaklaşmakta. Ahiret de olanca hızıyla size gelmekte. Siz diyor, ahiretin çocukları olun, dünyanın çocukları olmayın. Bak bugün hesap yok, herkes istediğini yapıyor, gününü gün ediyor. Ama vallahi o gün insanın gününü göreceği gün. O gün hesap var. Ayette dediği gibi var ya, hiç hesaba katmadığın pis işler ortaya dökülüyor. Hiç hesabında olmayan şeyler ortaya geliyor allah Teala kitabında ''Şüphesiz Rabbin Allah'tır'' deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler inerler, onlara ''Korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetlere sevminin'' derler. Evet, onlar Allah'a itaat edip, sevgi besleyip, ondan umarak ve korkarak, kendilerine hesaba çekerek Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlanırlardı. İşte bütün bunlar, dehşetinden dolayı çocukların saçlarının ağıracağı o gün kurtuluş vesile onlar için. O çocukların saçları ağracak. Allah bizlere merhamet etsin. Evet onlar doğarken eşit ama ölürken farklı olan şahsiyetlerdi. Dünyaya gelen bebeklerin hepsi aynı seviyede. Her birinin gelecekte büyük birer şahsiyet olma ihtimali olduğu gibi ahlen yetersiz, suçlu, sapkın, ahlaksız, facir, fasık gibi birer şahıs olma ihtimalleri de var. Fakat bu ihtimaller zamanla ortadan kalkar. Bilinmez olan şey bilinir hale gelir. Bakışlar ve beklentiler sadece belli başlı kişilere yönelir. Kim erkekler ve kimi kadınlar da bu hayattan büyük birer şahsiyet olarak ayrılırlar. İnsanlar onlara onlara gönülden bağlanır. Dillerle onları anarlar, övgüyle anarlar. Bunun sebebi onların hayattayken sıradan birer insan olmamalarıdır. Aksine onlar birer davetçi, birer fıkıh halimi, birer fakih, birer bilge ya da lider olmuş kimselerdir. Bunlar arkalarından kitleleri sürüklerler. Namları, eserleri, açıkları güzel çığırlar, insanlara en güzel şekliyle öncülük etmelerinden dolayı övgüyle, hayırla anılan nesilden nesile insanların onları örnek alıp izlerini takip ettiği kişilerdir. İşte bizim selefimiz de böyle insanlar. Doğarken hepsi bir bebek. Herkesin bebeği var. Hepimiz eşittir. Doğarken biz de sahabele eşittik. Bütün bebekler eşit. Ama öldüğü zaman, onlara bakın. Onlardan ta günümüze kadar ölmüş insanlara bakın. Kim insanlar bir sene sonra unutuluyor. Kimi insanlar 10 sene sonra unutuluyor? Yani kimileri o haberdeyken unutuluyor? Ama bizim selefimiz, sahabemiz, tabi'in, etba-i tabi'in, bu insanlar nam koydular bu tarafa. İnsanlara hayırda çığır açtılar. Yani düşünebiliyor musun? İnsanlar düşünün, o zamanki mesela savaşları düşünün, savaşlarda insanların eline vermişler kılıç, Şimdi bir kurşun deli değil ki, yani kurşun vuruyorsun adam kafadan şuradan, adam bak gidiyor. Adamlar kılıçla karşı karşıya geliyor. O imanları onlara an, baba oğlu karşı karşıya getiriyor Ve kırşıyla, o kılıcın tekniği bilen, gücü kuvveti yerinde olan, karşıdakini yeniyor, bir tarafını kesiyor. Yani öyle bir, bunlar, şu an düşünün, haftalık sohbetlere gelmek bize zor geliyor. Yani haftalık sohbetlere gelmek bize zor verirken, yani o insanlar baba oğul karşı karşıya geliyor. Amca oğlu çocukla karşı karşıya geliyor. Kişi dayısıyla karşı karşıya geliyor. Sebep ne? Biri iman etmiş, biri iman etmemiş. Cepheler ayrı. Ve insanlar birbirlerini öldürüyor. İnanç uğruna. Ama bugün bize bir sohbete gelmek bize zor gelebiliyor. Elbette ki. Yani onların gideceği cennet, onların imanla bizim imanımız bir olur mu? Yani bu noktada vallahi billahi var ya yani insan yeri geliyor imanından şüphe ediyor. İmanından şüphe ediyor. Diyor ya İbni Mesud diyor. Allah diyor bütün Adem'in sürmünden olan diyor katleri topladı diyor. Onların içinden diyor Muhammed'in kalbini seçti diyor. Aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra diyor diğer Resuller'in ve peygamberlerin. Ondan sonra diyor, peygamberin, havarilerin, arkadaşının, asabının kalplerini seçti. Onların kalplerini seçti. Bu insanlar canlarıyla, mallarıyla, yani her şeyleriyle bu din öyle bir şey yaptılar ki, yani, şu an günümüze kadar bu dinin gelmesine vesile önce oldular. Nasıl bir imandır bu ya? bilal Habeşi, akşama kadar efendisi için bir avuç kurma karşılığında efendisinin develerini otlatıyor. Akşamada kadar, işi gücü bu, zenci. Karın tokluğuna. Ama iman ettiği zaman, onu kızgın toprakların kumların üstüne koydukları zaman ahat diyor, başka bir şey demiyor. Vazgeçmiyor. O çok biliyordu ki, İslam'ı yaşadığı zaman şerefi artacak. İslam şereflediğini şereflendiğini çok iyi biliyordu. Zencidi Kafası rivetlere geliyordu. Üzüm tanesi kafasındaydı. Yani görüntüsü hoş değil ama cennette müjdenen 10 tane sahabe içerisinde hayattayken onun zenci olması kafasının üzüm taneli olması Allah katındaki makamına engel değil düşünebiliyor musun? halen bugün bilal Habeşi biz hayırla yad ediyoruz. Niye? imanından dolayı yine öyle bir iman etmiş ki vazgeçmiyor vazgeçmiyor ama ne var? Bizim imanımızda demek ki bir problem var. Yani böyle bir böyle iman bile çıksaydı, insan bir masanın üstüne koysaydı da imana yani bulaşan pislikleri, şunları, bunları ya insan bir baksaydı. Ya şu an halen içimizde bir tane dizi film daha sevgili geliyorsa düşünmemiz lazım. Halen maçlar bir şeylerin öncesine geliyorsa sahabe'ye bakıyoruz, onlar ahiret amellerini öncelikli sıraya koyuyor. Bize bakıyoruz, bizim öncelik sıramız daha farklı. Bir dizi, film olduğu zaman program değişiyor. Maç olduğu zaman program değişiyor. Araya bir yemek geçtiği zaman program değişiyor. Yani ne oluyor? Yani buradaki sıkıntı ne? Din aynı din. Aynı peygamber. Kitap aynı peyg kitap. Vallahi sahabede olmayan ilim bizde var. Dolu. Elini at. Kitap artık adamlar ne tercüme edeceklerini bilmiyorlar yani şu an hadis kitabına bir yönelme var yani artık yani alakasız adamlar alakasız yani bizde alakalı kitapları teşvik ediyor ya bu bizim hücretimizi çoğalıyor valla hücretimizi çoğaltıyor yani bu noktada Allah Resulü'nün dediği gibi yani diyor siz neyi bekliyorsunuz? hakikaten yani neyi bekliyoruz? yani deccanın çıkmasını bekliyoruz? ölümü bekliyoruz? neyi bekliyoruz? yani amele geldiği zaman acayip bir gevşeklik var Nefsin peşine ardına koşma var. Nefsin her istediğini yapıyoruz. Nefsin isteklerini sıraladığın zaman öncelik nefsin istekleri. Ama ahirete geldiği zaman bakıyorsun bir işte bugün rahatsızım. işte bugün şey var işte bugün halsizim. Yani böyle demek çok kolay geliyor. Vallahi hiçbir şey gizli kalmaz. Eğer bugün Ha bir şeye atıf yapıyorum da muhakkak herkesin işi gücü vardır bir şey demiyorum. Vallahi bugün buradaki bizim gibi inanan insanların bu hafta sonu burada sohbet olduğunu herkes biliyor mu? Biliyor. Vallahi eğer bu vakti, bu saati hayırla dolduruyorsanız diyecek şeyimiz yok. Vallahi eğer televizyon başındaysan, vallahi eğer mahsir ediyorsan vallahi eğer farklı bir şey yapıyorsan, kibi de günah işliyorsan var ya, vallahi bunun hesabını veremezsin bu hesabıyla kolay değil. Allah subhanahu wa bir şeyleri bir şeyleri öncelikli kılıyor. Allah o şerefi sahabeye verdi. Dini yaydılar. Öyle bir yaydılar ki i̇bn Kesir'in tarihinde geliyor. Ömer adla zamanında Sad bin Ebi Vakkas'ın komutasında Rum diyarlarından bir yere orduyu gönderiyor elçi geliyor Saddın Evvakas elçi gönderiyor orduyu konuşlatmış bir şekilde ordu konuşlanmış bir yere elçi gönderiyor elçi gidiyor Rum o zamanki diyelim padişaha diyelim padişaha böyle çadırı var güzelden deriden yapılmış bir tane de böyle bir yolluğu var sahabe geliyor mızrağına adam deri yolluğuna batırıyor çıkarıyor fermanı okuyor ya diyor bize tize vereceksiniz diyor, ya da diyor bizim halifemiz, biz buraya göndeririz, savaşacağız. Adamlar dönüp böyle bakıyorlar. Şimdi bunu konuştaman sesinde bir titreklik yok. Kendinden emin. Yani öyle bir emin ki ölsem şehit olacağım, kalsam gazayım, mükafatımı Allah verecek. Adam bakıyor böyle şaşırıyor, bir de derisine bakıyor. 20 kez öyle geliyor. Yani parçalanan bir de deriye bakıyor. Savaşı Müslümanlar kazanıyor. Allah yardım ediyor. Arkalarında lojistik destek yok. Hiçbir lojistik destek yok. Üstlerinde giyici evseleri yok. Silah desen, hepsinin elinde birer tane kılıç, mızrak, yani tam konuşlanmış bir oru değil. Ama onlar Allah'a güveniyordu. Allah'ın dini için yola çıktıklarını ve Allah'ın onlara yardım edeceğini çok iyi biliyorlardı. Allah onların elinden fetihler nasip ediyor. Fetikler nasip ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Hayırda bir çığır açmışlar. Türkiye'ye İslam'ı getiren alacağı düşünsene. Bir sahabe çıkmış gelmiş. Türkiye Bu an İslamiyet'e yemiş. Belki bir kabilesi var. Şu an 70 milyon Müslümanım diyor. Şu ecre bak. Yani insanlar bir hayırda yani çığır açarlar. Bir de şerde çığır açarlar. Sen evde televizyon başında seyrediyorsan sen çocuğuna yarın gün hiçbir şey veremezsin. Televizyonu kapatıp hadi iki dakikada bir Allah'ı zikredelim diyemez. Vallahi kalplere tesir etmez. Kalplere tesir etmez. Sen kalkıp da hanımını adam gibi terbiye etmezsen hanımın kalkıp da öğleye kadar evlilik programlarını pembe dizileri seyredersen Çocuğun var ya Çocuğun da psikolojisi Yani çocuk yani hangi kişiyle kavuşacak Psikolojisi gider Niye iş güç yok Zamanını sen şimdi Boş vakit dediğin zaman Boş vakit diye bir şey yok ki O vakti ya hayır dolduruyor ya şer dolduruyor Hayırlı bir şekilde diyorsa Allah'ın kulu Şer dolduruyor şeytanın kulu Başka bir yolu yok bunun Yani boş vakit diye bir şey yok E şimdi sahabe bize böyle bir Miras bıraktı Peki arkadaş yani bu şekilde yani bizim akidemiz noktasında biz diyoruz ki insanlar sahih akideye kavuş Kavuşsun diyoruz da yani insanlara sahih akideye götürecek iman yok bizde. Yani kalkıp da böyle adam örnek alacağı şahsiyetler yok. Bu sahabeler hepsi örnekli teşkil etmediler. Biz örnek olacağız diye mücadele etmediler. Hepsi yaşadı. Vallahi bir ayet geldiği zaman yaşıyorlar Yaşıyorlardı, Allah da o tesirini bereketli kılıp o insanlarda gösteriyordu. Düşünün mesela Allah Resulü'nün demiş oldu. şu an cennetlik biri gelecek. Bakıyorlar da herkes kapıya neyle bakıyor. Yani yüzünden sakalından abdest almış oldu yani abdest eser olan biri içeri giriyor. İkinci gün, üçüncü günü aynı şeyi söylüyor, aynı adam içeri giriyor. Aynı adam içeri giriyor. Sahabe gidiyor diyor, sen ne yapıyorsun? Ben de diyor yürücü, yani sahabe adam yanında üç gece kalıyor, amellerine az mı sıyor? Yani bu amelle mi diyor bu cennete gidiyor? Ben de diyor şey ama ben diyor haset etmiyorum diyor. Kimsenin elindekine diyor göz dikmiyorum diyor. Şimdi sahabedeki bak, adam buna iman etmiş ve bunu hayatına geçirmiş. Allah Resulü'nün diliyle onu tasdik ettiriyor. Bugün biz kendi evimize güveni kaybetmişiz. Kendi evimize güveni kaybetmişiz. Bir televizyona karşıyız, bir değiliz. Televizyon olsun ama Kanal 7 olsun, benimle STV olsun. İşte kendimizi kandırıyoruz ya. Yani bu kendi, bu insanın kendini kandırması. Televizyonu kaldır, ondan sonra işte ben film söylüyorum de, DVD'de ben film söylüyorum. Televizyon yok. Yani çocuk biraz ahli ersedecek ya, baba diyecek. Ya Allah aşkına sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Söyle biz de sana yardımcı olalım diyecek. Ya ne yapmaya çalışıyor? Kimi kandırmaya çalışıyor? Vallahi biz düzelirsek var ya evimiz düzelir. Kendi nefsim için söylüyorum. Vallahi biz düzelirsek evimiz düzelir. Ne karımızı suçlayalım? Ya işte ben bilgili bir kadın alsaydım da okumuş yani işte dini yaşayan bir kadın alsaydım da çocuklarımı eğitirdi. Ha bir yerde tamam lazım da vallahi yine iş erkekte bitiyor. Sen samimi olsan vallahi ne karın da samimi olur. Kadın kocasının dinin üzerine gitmiyor mu? Haşa Resul yalan söylemiyor. Valla sen samimi ol, senin kadın da senin bildiğin kadar da samimi olur sana. Ama samimiyet bizde yok. Biz biliyoruz ki, yani öyle iman etmişiz ki, yar nasıl gün doğacaksa, nasıl sahabe ahiret gününe o yaklaşacak olan güneşin, parlaklık kadar apa şişe, apa şişe şekilde iman etmiş biliyorsa biz de biliyoruz yarın olacak iman etmişiz kıyamete çıkıyor yani kıyamet saati var ahiret günü var öleceğiz toprağa gömecekler <gülüyor> ama heyhat yani geliyoruz dönüyoruz başa filmi başa sarıyoruz yaşantımıza bakıyoruz amele dönük ne var işte namazımı kılıyorum e işte yalansa yalan var <gülüyor> yalan var say akidesi olan insanlarda yalan var Üç kağıt var. Var. Haset var. çin gütme var. Yani Allah Resulü'nün bir facir için, bir fasık için saymış olduğu sıfatlar var. E dönüp arkadaşlar yani ellerimizi başıma arasına koyup düşünmemiz lazım yani. Nereye gidiyorsun? Kendim için söylüyorum, yaş geldi kırka. Yani hala ne beklentim var, neyi bekliyor biliyorum. Vallahi billahi diyorum ya Rabbi yani ömrüme bereket kat da, salih ameller nasip et de, ancak o şekilde paçamı kurtarmaya çalış. Yani diyorum bu postu yakmadan, yani bir cennete atabilsem. Ama dönüyorum kendi amellerime bakıyorum, ödeleştiri kendime bakıyorum. Vallahi bu Hı. amellerle, ha tehlidi noktada belki yani paçayı kurtarırsam, sıyırırsam, yani Allah'ın izniyle belki yani oradan sıyırırım da, amele döndüğün zaman, amel noktasında yani bir sayı sahi ahiderinin sahibi insan yapacağı ameller değil. Ameller değil. Artık bizim dinimiz var ya sanki mekanlara göre zamanlara göre biz yaşamaya çalışıyoruz. Bir yere gittiğin zaman var, barışa gece namazı kılım şu yapayım buraya geldiğin zaman gece namazı yok veya şu yok veya bu yok. Yani mekana göre mi ben amel ediyorum? Veya zamana göre mi amel ediyorum? Yani bir eksiklik var. İşte bizim sahabemiz aynı biz gibi doğarken aynı bebekmişler ama vallahi vefat ederken de şu an isimlerini hayırla yad ediyoruz. Allah onlardan razı olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Ve Allah onlara uyacak olanlardan da razı olacağını söylüyor. Eğer biz de uyacaksak Allah'a kurtulmak istiyorsak bunlara uymak zorundayız. Paçağımızı kurtarmak istiyorsak. Anne ne var burada, biz azar azar olmayacağız, onların şerefini artıran Allah, cenneti nasip eden Allah, Allah bize de nasip eder. Bu noktada bazı şeylerin bir dönüş şeyi vardır böyle bir, bir anı vardır. Yani o yüzden Rabbim gafletten uyanmamızı nasip etsin. Amin. Geçen bir hocamız geldi, bakıyoruz sayı az, hemen aklımıza ne geldi, ne olan, bugün maç vardı, sıralıyoruz işte maç var da dediler maç yok. Dizi film hangi dizi film var? Ne düşünebiliyor muyum? bunları tartışıyoruz şu an. Yani buraya gelecek yani hayra gelecek şeylerin önündeki engellere bakıyoruz. <Gülüyor> engellere bakıyoruz. Film, maç, benden farklı şeyler buraya gelmeye engelliyor. Vallahi bir gün var ya hiç buraya insan bu kablalar içeri gündeme ne? Kalpartı çakışır yani o şeylerle o yüzden Rabbim bizlere merhamet etsin. O yüzden biz kendimizi selefimize kıyaslamıyoruz. Yani Allah Resulü'nün dediği gibi siz diyor, Uhud kadar Uhud daha kadar altın infak etseniz ashabımın vermiş olduğu yarım kurma bile yetişemezsiniz. Yarım kurma bile yetişemezsiniz. O yüzden Rabbim'den niyazımız ahiret günü adalet teraziler kurulduğunda bizlere merhamet etsin. Hesaplarımız görüldüğünde bizlere merhamet etsin. Bizleri hesapsız cennetine koysun. Sırat Köprüsü'nde bizlere merhamet etsin. Deniz damlalarının, deniz suyunun damlaları kadar bizlere merhamet etsin. Güneş bize yaklaşırığında güneşin büyüklüğü kadar bizlere merhamet etsin. Her nefesin kendi derdine düştüğü zaman Allah bizlere merhamet etsin. Anne evladından kaçtığı gün Allah bizlere merhamet etsin. Baba ve evladından ecir istediği an Allah bizlere merhamet etsin. Rabbim bizleri bize bırakmasın günahlarımızı, kusurlarımızı bağışlasın Rabbül Alemi bizleri cennetine koysun Amin. diyeceklerim bu kadar Allah razı olsun bir tane de duyurum var bizim İstanbul'da ülfet derneği var bizim kardeşlerin bunların her sene